34. İkinci cilt 19. mektup. Bu mektup Mir Muhibullah'a yazılmıştır. Sünneti seni yeye yapışmayı ve bidatlerden sakınmayı bildirmektedir. Allahü Teala'ya hamd olsun. Onun peygamberlerine salat ve size dualar ederim. Kıymetli kardeşim Seyit Mir Muhibullah. Buradaki fakirlerin halleri, gidişleri çok iyidir. Bunun için Allahü Teala'ya sonsuz hamd etmek lazımdır. Sizin de selametiniz için ve halinizin değişmemesi için ve doğru yolda ilerlemeniz için Allahü Teala'ya dua ederim. Bugünlerde ne halde bulunduğunuzu bildirmediniz. Mesafenin uzaklığı haberleşmeyi güçleştiriyor. Nasihat vermek, dinimizin birinci vazifesidir ve peygamberlerin en üstününe uymaktır. Ona ve hepsine üstün dualar ve selamlar olsun. Ona uymak için, onun sünnetlerini, yani bütün emr ve yasaklarını yerine getirmek ve onun beğenmediği bid'atlerden sakınmak lazımdır. O bid'atler, gecenin karanlığını yok eden, tan yerinin ağarması gibi parlak görünseler de, hepsinden kaçmak lazımdır. Çünkü hiçbir bid'atte nur yoktur, ışık yoktur. Hiçbir hastaya şifa yoktur. Hiçbir hastaya ilaç olamazlar. Çünkü her bid'at, ya bir sünneti yok eder, yahut sünnetle ilgisi olmaz. Fakat sünnetle ilgisi olmayan bid'atler, Sünnetten aşırı artık oldukları için sünneti yok etmiş olmaktadırlar. Çünkü bir emri emrolunandan ziyade yapmak, bu emri değiştirmek olur. Bundan anlaşılıyor ki, nasıl olursa olsun her bid'at sünneti yok etmektedir. Sünnete ters düşmektedir. Hiçbir bid'atte iyilik ve güzellik yoktur. Keşke bilseydim ki kamil olan bu dinde ve Allahü Teala'nın razı olduğu İslamiyette nimetler tamam olduktan sonra ortaya çıkan bid'atlerden bazılarına nasıl olmuş da güzel demişler. Bunlar niçin bilmemişler ki bir şey yükseldikten, tamam olduktan, beğenildikten sonra buna yapılacak eklemeler güzel olamaz. Hak olan, doğru olan bir şeyde yapılacak her değişiklik, dalalet ve sapıklık olur. Kamil olan, tamam olan bu dinde, sonradan meydana çıkarılan bir şeye güzel demenin, dinin kemale ermediğini göstereceğini ve nimetin tamam olmadığını bildireceğini anlamış olsalardı, hiçbir bid'ate güzel diyemezlerdi. Ya Rabbi, unuttuğumuz, ve yanıldığımız şeyler için bizleri hesaba çekme. Size ve yanınızda olanlara selam ederim. Sünnet kelimesinin dinimizde üç manası vardır. Kitap ve sünnet. Birlikte söylenince, Kitap Kur'an-ı Kerim, Sünnet de hadis-i şerifler demektir. Farz ve sünnet denilince, Farz, Allahü Teala'nın emirleri, sünnet ise peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem sünneti yani emirleri demektir. Sünnet kelimesi yalnız olarak söylenince İslamiyet yani bütün ahkamı ı İslamiyye demektir. Fıkıh kitapları böyle olduğunu bildiriyor. Mesela Kuduri Muhtasar'ında Sünneti en iyi bilen imam olur diyor. Cevhere kitabında burayı açıklarken, Sünnet demek burada ahkamı İslamiye demektir diyor. Kalbi temizlemek için İslamiyete uymak lazım olduğu anlaşıldı. İslamiyete uymak da emirleri yapmakla ve yasaklardan ve bidatlardan sakınmakla olur. Bidat dinde sonradan yapılan şey demektir. Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem ve dört halifesinin radıyallahu anhüm, zamanlarında bulunmayıp da, onlardan sonra dinde meydana çıkarılan, ibadet olarak yapılmaya başlanan şeylerdir. Mesela, namazlardan sonra, hemen âyetel kürsi okumak lazım iken, Önce selaten tünce ve başka duaları okumak bid'attır. Bunları ayetel kürsîden ve tesbihlerden sonra okumalıdır. Namazdan dua'dan sonra secde edip de kalkmak bid'attır. Ezanı hoparlörle okumak bid'attır. Hoparlör ses çıkaran bir alettir. Lügat kitaplarında mesela Müncitte diyor ki, ses çıkaran aletlere mizmar denir. Hoparlör, mizmarın bir nevidir. Hat İddallinde diyor ki, Ebu Nuaym İsvehani'nin Hilâyetül Evliyasında yazılı hadisi şerifte, şeytana senin müezzinin mizmardır buyuruldu. Hoparlör ile okunan ezanın şeytan ezanı olduğu. Bu hadisi şeriften anlaşılmaktadır. Dinde yapılan her değişiklik ve reform bidattır. Yoksa çatal, kaşık, boyunbağı kullanmak, kahve, çay, tütün içmek bidat değildir. Çünkü bunlar ibadet değil, adettir ve mubahtırlar, haram değildirler. Bunları yapmak dinin emrettiği şeyi terk etmeye veya nehi. Yasak ettiği şeyi yapmaya sebep olmazlar. Hadikatün nediyye de diyor ki, bidat dinden olmayan, ibadet olmayan, adet olan bir şey ise dinimiz bunu reddetmez. Yemekte, içmekte, elbisede, seyir sefer vasıtalarında ve bina, mesken, ev işlerinde ibadet yapmak yani Allahü Teala'ya tekarrup niyet etmeyip, Yalnız dünya işi düşünülürse bunlar bir ibadeti yapmaya maniye olmadıkça veya bir haramı işlemeye sebep olmadıkça bid'at olmazlar. Dinimiz bunları menetmez. Bid'at üç türlüdür. 1. İslamiyetin küfr alameti dediği şeyleri zaruret olmadan kullanmak en kötü bid'attır. Darül Harb'de kâfirlere hudav olarak kullanmak caiz olur denildiği Berikada 467. sayfede ve mecmuaül Enhür'ün 696. sayfasında yazılıdır. 2. Ehli sünnet alimlerinin rahmetullahi teala aleyh mecmaîn bildirdiklerine uymayan inanışlar da kötü bid'attır. 3. İbadet olarak yapılan yenilikler Reformlar, amelde bid'at olup, büyük günahtır. Alimler ameldeki, ibadetteki bid'atleri ikiye ayırmışlar, hasene ve seyyiye demişlerdir. İmamı ı Rabbânî, rahmetullahi aleyh, alimlerin hasene dedikleri bid'atlere bid'at dememiş, sünnet-i hasene demiştir. Bid'at-ı seyyiye dediklerine bid'at demiş, Bunları çok kötülemiştir. Vehhâbîler ise, hasene denilen, beğenilen bid'atlere de seyyiye demiş, bunları yapanlara kâfir, müşrik demişlerdir.